Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam Ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Sayın dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 256. babı olan hibetin mübah olduğu ile ilgili Konumuza devam ediyoruz. Konuyla ilgili Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor Bedevi Kabile reislerinden biri Peygamber aleyhisselamın yanına girmek için izin istedi Uyeyne bin Hısın adındaki bu adam Kabalı ve kötü ahlakıyla tanınan biriydi Peygamberimiz izin verin girsin ey Ayşe Şunu iyi bilin ki bu adam kabilesinin en kötü adamıdır Fakat yine de onu İslam'a sındırmak, güzel ahlakı terkin etmek Ve düşmanlığını kazanmamak için kendisine iyi davranmak zorundayım bu adama güler yüz gösterdiğimi görüp de onu iyi bir insan, güvenilir bir kişi olduğunu sanmayasınız diye sizi uyarıyorum buyurdu. Yine Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselamın huzurunda İslam'ı bilmedikleri halde fetva vermeye kalkan, yaldızlı sözlerle insanları yönlendirmeye çalışan iki Yahudi din adamı veya iki münafıktan söz edildi. Peygamberimiz onlardan etkilenebilecek Müslümanları uyarmak amacıyla şöyle buyurdu Ben bu iki adamın dinimiz hakkında bir şey bildiklerini sanmam buyurdu Fatma bin Tıkays radiyallahu anh anlatıyor Eşim Ebu Hafs bin Muğire'den ayrıldıktan bir süre sonra iki kişiden evlilik teklifi aldım Hemen Peygamber aleyhisselama geldim ve Ebu Cehim ve Muavi bin Süfyan bana talip oldular. Siz ne buyurursunuz dedim. Resulullah Aleyhisselam Muaviye fakirdir. Alacağı hanımı geçindirebilecek kadar gelir ve malı yoktur. Ebul Cehim ise sopasın omuzundan indirmez. Yani çok sert ve haşin bir adamdır. Bana kalırsa sen Üsame bin Zeyd ile evlen buyurdu. Böylece Peygamberimiz kurulacak bir yuva öncesinde fikri sorulan kişinin adaylar hakkında bildiklerini herhangi bir karalama gayesi gütmeksizin söylemesinin gıybet sayılmayacağını göstermiş oldu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte Mustalik oğullarına karşı bir sefere çıkmıştık. O sefer esnasında Müslümanlar büyük bir yokluk ve sıkıntı içindeydi. Bu yolculuk da bizimle birlikte bulunan münafıkların reisi Abdullah bin Übey yandaşlarına Peygamberin çevresinde bulunan Müslümanlara bir şey vermeyin ki açlık ve sıkıntıdan bunalıp onu terk etsinler. Eğer Medine'ye dönersek Allah'a yemin ederim ki güçlü olanlar güçsüzleri oradan sürüp çıkartacaktır dedim. Ben de hemen gidip durumu Peygamber Aleyhisselam'a haber verdim. Peygamber Aleyhisselam bana neden gıybet ve dedekudu yapıyorsun demedi. Çünkü ortada Müslümanların zararı görme ihtimali vardı. Bunun için... Olayı soruşturmak üzere adam gönderip Abdullah'ı yanına çağırdı. Fakat o böyle bir söz söylemediğine dair yemin üstüne yemin etti. Bunun üzerine bazı insanlar Zeyd Peygamber'e yalan söyledi demeye başladılar. Onların bu sözü bana çok dokundu. Nihayet Allah benim doğru söylediğimi tasdik eden Münafikun Suresini indirdi. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam bağışlanmaları için dua etmek üzere onları davet ettiyse de onlar... Buna da yanaşmadılar. Ayette ifade edildiği gibi başlarını çevirip gittiler. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Sufyan'ın hanımı Hint peygamber aleyhisselam'a gelerek, ey Allah'ın resulü, Ebu Sufyan çok cimri bir adam. Onun haberi olmadan cebinden aldıklarım dışında bana ve çocuğuma yetecek miktarda para vermiyor. Bu durumda kocamın cebinden gizlice para alabilir miyim dedi. Peygamber aleyhisselam Eğer gerçekten sizi mağdur durumda bırakıyorsa makul ölçüler içinde sana ve çocuğuna yetecek kadar alabilirsin buyurdu. 257. Bab İnsanlar arasında söz taşımanın haramlığı Konu ile ilgili Kalem Suresi ayet 11 İnsanları küçümseyip alaya alan Durmadan laf getirip götüren kimselere Boyun eğme Kav suresi ayet 18 Rabbimiz buyuruyor İnsanın ağzından bir tek Kelime çıkmaz ki Yanında kendisini gözetleyen ve söylediklerini Kaydeden bir tanık Hazır bulunmasın Konuyla ilgili Huzeyfe radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Nemam Yani dedikodu yapmayı insanları çekiştirmeyi birbiri aleyhinde konuşan kimseler arasında laf taşıyarak fesat çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş olan kişi Allah tarafından affedilmediği sürece cennete giremez. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhisselam iki mezarın yanından geçiyordu. Orada yatanlardan söz ederek şöyle buyurdu. Bu iki adam şu anda kabirlerinde azap görüyorlar. Üstelik basit ve önemsiz gördükleri bir günahtan dolayı bu azabı çekiyorlar. Oysa basit zannettikleri şey gerçekte çok büyük bir günahtı. Biri söz taşır, insanları birbirine düşürürdü. Diğeri ise küçük tuvaletini yaparken üzerine sıçlamaması için dikkatli davranmaz, idrarından sakınmazdı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Peygamber Ali Aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Size gerçek yalan ve iftiranın ne olduğunu söyleyeyim mi? İnsanların arasını bozmak için laf taşımak. Evet Saygıdeğer dinleyenler 258. bab idarecilere söz taşımanın haramlığı ile ilgili. Konuyla ilgili Maide suresi ayet 2'de Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler İyilikleri yaygınlaştırma ve zulme karşı tek yumruk olarak kötülükleri engelleme konusunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlıkları körüklemek amacıyla değil. Konuyla ilgili Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ashabımdan hiç kimse doğması muhtemel bir kötülük söz konusu olmadıkça bana bir başkası aleyhinde hoşlanmayacağım bir söz ulaştırmasın çünkü ben içimde birinize karşı herhangi bir kırgınlık hissetmeden gönül huzur ile zin yanınıza çıkmak isterim ancak umuma ait düzeltilmesi gereken aksaklıkların haber verilmesi bu yasağa dahil değildir hatta bu bir görevdir bu tür olaylarda da şahısların değil, olay ve hataların üstü kapalı bir şekilde ulaştırılması uygun olur. 259. Bab, ikiyüzlülüğün çirkinliği ile ilgili Nisa suresi ayet 108 Rabbimiz buyuruyor. Onlar günahlarını görecekler diye insanlardan çekinip gizleniyor. Fakat her şeyi gören Allah'tan utanıp gizlenmiyorlar. Oysa onlar gecenin karanlığında Allah'ın hoşnut olmadığı bu planları kurarlarken Allah onların yanı başındaydı. Çünkü Allah yaptıkları her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatmıştır. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlar madenler gibi cins cins kalite kalite olduğunu görürsünüz. Onların İslam öncesi cahiliye döneminde hayırlı ve erdemli olanları, İslam'ı iyi öğrendikleri takdirde İslamiyet devrinde de en hayırlı olanlarıdır. Yine devlet görevine en layık insanların yöneticilik işine heves duymayan kimseler olduğunu görürsünüz. En kötü insanların da birilerine bir yüzde diğerlerine bir başka yüzde gidip gelen iki yüzlü kimseler olduğunu görürsünüz. Evet değer dinleyenler bazı kişiler Abdullah bin Ömer radiyallahu Biz idarecilerimizin yanında onların yanına girmeden önce kendi aramızda konuştuklarımızın tam zıttı sözler söyleriz. Bu yaptığımız doğru mudur dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer bu zin yaptığınızı biz peygamber aleyhisselam zamanında münafıklık sayardık diye cevap verdi. 260. Bab yalan söylemenin haram oluşu. Konu ile ilgili ayetler, ey insanlar, hakkında yeterli bilgin olmayan ve doğruluğunu tam olarak araştırmadan bir şeyin ardından körü körüne gitme. Bu birilerin lehinde veya aleyhinde ortaya atılan bir iddia, kulistlerde konuşulan siyasi bir mesele ve hatta İslam alimlerince verilen bir fetva olabilir. Ne olursa olsun. Sağlam kanıtlara ve inandırıcı delillere dayanmadan hiçbir konuda kesin yargıda bulunma. Dost, düşman hiç kimseyi asılsız söylentilere dayanarak suçlama. Çünkü araştırma yapıp gerçeği öğrenmen için Allah'ın sana bağışladığı kulak, göz, gönül ve akıl işte bunların hepsi bu yaptığından sorumludur. İsra Suresi Ayet 36 İnsanın ağzından bir tek kelime çıkmaz ki Yanında kendisini gözetleyen ve söylediklerini kaydeden bir tanık hazır bulunmasın. Kaf Suresi Ayet 18 Konu ile ilgili Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Söz ve davranışlarında doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sonunda Allah katında sıddık, dost doğru kimse diye yazılır. Yalancılık ise kötülüğe, kötülük de cehenneme sürükler. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimde şu dört huy varsa o kişi tam anlamıyla münafıktır. Eğer onda bu huylardan sadece biri varsa o huyudan vazgeçinceye kadar Kendisine münafıklık özelliklerinden biri var demektir. O dört huy şunlardır. Kendisine bir şey emanet edilince emanete hiyanet eder. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar. Birine karşı düşmanlık yapınca haddi aşıp haksızlık ederek aşırı gider. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatırsa ahirette iki arpa tanesini birbirine düğümleme cezasına çarptırılır ki bunu yapması asla mümkün değildir. Kim konuşmaların duyulmasını istemeyen bir grubun sözlerine kulak verirse mahşer günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Kim tapınma amacına yönelik olarak Herhangi bir canlının resim veya heykelini yaparsa mahşer günü azaba çarptırılır. Eğer kendisini bir yaratıcı gibi görüp yaratana boy ölçücü rüzesine resim yapmışsa resmini yaptığı o varlığa can vermeye zorlanır ki ona can vermesi asla mümkün değildir. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte yalanların en büyüğü kişinin görmediği bir rüyayı gördüğünü söylemesidir. Semura bin Cündüb radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam çoğu kez sabah namazından sonra ashabına içinizde bu gece rüya gören var mı diye sorardı. Rüya gören olmuşsa rüyasını Peygamber anlatırdı. Peygamber de onu yorumlardı. Yine bir sabah bize rüya gören olup olmadığını sorduktan sonra bu sefer kendi görmüş olduğu bir rüyayı anlatarak şunları söyledi. Bu gece rüyamda iki kişi yanıma geldi ve kalk gidiyoruz dediler. Ben de kalkıp onlarla beraber yola koyuldum. Derken yere uzanmış bir adamın yanına vardık. Elinde bir kaya parçası bulunan bir başka adam onun baş ucunda ayakta duruyor ve elindeki kayayı o adamın tepesine indirip başını yarıyordu. Taş yuvarlanıp gidiyor adam arkasından koşup taşı alıyor o geri gelinceye kadar ötekinin başı iyileşip eski haline dönüyordu. Kayayı getiren adam önce yaptığını tekrarlıyor ve bu böyle sürüp gidiyordu. Ben yanındakiler aman Allah'ım bu da nedir dedim onlar yürü yürü dediler. Yola devam ederek baş aşağı yatmış bir adamın yanına geldik. Adamın baş ucunda elinde demir çengel bulunan biri duruyordu. Bu adam elindeki çengelle yatan kişinin avurduğunu burnunu ve gözünü ta ensesine kadar yarıyor sonra öbür tarafına geçip orasını aynı şekilde parçalıyordu. Bir tarafını yarıncaya kadar önceki yardığı taraf eski haline geliyor ve adam tekrar gelip aynı şekilde parçalamaya devam ediyordu. Ben aman Allah'ım bunlar nedir dedim. Onlar yine yürü yürü dediler. Yine yola devam ettik derken fırına benzeyen bir binanın yanına geldik. Ravi diyor ki sanırım Peygamber Aleyhisselam içeriden bir takım çığlıklar feryatlar geliyordu sözünü de söyledi. Oraya bakınca bir sürü çıplak erkek ve kadınla dolu olduğunu gördük. Aşağıdan yükselen alevler vücutlarını sarıyordu. Alevler onları her sardığında çığlıklar atıyorlardı. Ben bunlar nedir dedim. Onlar yine yürü yürü dediler. Yola devam ederek bir nehre vardık. Ravi diyor ki sanırım peygamber onun kan kırmızısı bir nehir olduğunu da söylemişti. Nehrin içinde yüzen bir adam. Kıyısında da yanına bir öbek taş bir başka adam vardı. Nehirdeki adam bir süre orada yüzdükten sonra kıyıya geliyor ve ağzını açıyordu. Kıyıdaki adam onun ağzına büyük bir taş koyuyor. O da ağzındaki taşla suda yüzmeye çalışıyordu. Adamın yanına her dönüşünde yine ağzını açıyor. Öteki de tekrar ağzına bir taş atıyordu. Ben yanımdakilere bunlar nedir dedim. Onlar yine yürü yürü dediler. Yürümeye devam ettik. Derken son derece çirkin görünüştü veya... Görebileceğin en çirkin suretteki bir adamın yanına vardık. Yanında bir ateş yanıyordu. Adam bir yandan ateşe odun atıyor. Bir yandan da ateşin etrafında dolanıp duruyordu. Ben bu adam kim dedim? Bana yürü yürü dediler. Bir süre daha yürüdükten sonra içinde baharın tüm çiçek çeşitlerinin bulunduğu geniş yeşil bir bahçeye vardık. Bahçenin ortasında çok uzun boylu bir adam vardı. Göğe uzanan başını neredeyse göremiyordum. Adamın etrafında daha önce hiç görmediğim kadar çok çocuk bulunuyordu. Ben bu adam ve bu çocuklar kim diye sordum. Onlar yine yürü yürü dediler. Yürümeye devam ettik. Gide gide ulu bir ağacın yanına vardık ki ben ömrümde onun kadar büyük onun kadar güzel bir ağaç görmedim. Yanımdakiler bu ağaca çık dediler. Birlikte ağaca çıkıp binaları altın ve gümüş tuğlalarla örülmüş muhteşem bir şehre yükseldik. Şehrin kapısına varıp açılmasını istedik. Kapı açıldı biz de girdik. Bizi vücutların yarısı bugüne kadar gördüklerinizin en güzeli diğer yarısı da bugüne kadar gördüklerinizin en çirkin olan bir takım adamlar karşıladı. Yanımdaki iki kişi onlara gidip şu nehre girin dediler. Bir de ne göreyim? Yanı başımızda suyu bembeyaz geniş bir nehir var adamlar gidip nehre girdiler sonra da çıkıp yanımıza geldiler çirkinlikleri tamamen gitmiş son derece güzelleşmişlerdi beni götürenler bana burası adın cennetidir İşte bu işte şurası da senin konağındır dediler. Dedikleri yerde başımı kaldırıp bakınca beyaz buluta benzeyen bir köşk gördüm. İşte burası senindir dediler. Ben o iki kişiye Allah aşkına bırakın da oraya gireyim dedim. Hayır henüz değil. Vakti gelince oraya gireceksin dediler. Bunun üzerine ben bu gece boyunca hayret verici birçok şey gördüm. Gördüklerimin anlamı nedir diye sordum. Onlar şimdi onları sana söyleyebiliriz deyip anlatmaya başladılar. İlk önce yanına vardığın kafası taşla yarılan adam var ya, o Kur'an'ı öğrendiği ve İslam'ı hakikatlerden haberdar olduğu halde, Allah'ın kitabını okumayı ve emirlerini uygulama ihmal eden ve farz namaz vaktini uyku ile geçiren kimsedir. Avurdu burnu ve gözleri demir çengelle yarılan adam, sürekli yalan söyleyen, etrafa yalanlar yayan kişidir. Fırın içindeki çıplak erkek ve kadınlar ise zina eden erkek ve kadınlardır. Nehirde yüzerken ağzına taş takılan adam faiz yen kişidir. Çevresinde dolandı, ateşi sürekli yakıp duran çirkin görünüşlü kişi cehennem bekçisi maliktir. Bahçedeki o uzun boylu adam İbrahim aleyhisselam etrafındaki çocuklar da fıtrat üzere yani her insanın doğuştan sahip olduğu saf ve doğal hal üzere günahsız ve tertemiz bir halde ölen bir rivayete göre fıtrat üzere doğan küçük yavrulardır. O sırada Müslümanlardan biri ey Allah'ın Resulü müşrik ve kafirlerin çocukları da buna dahil midir diye sordu. Peygamber aleyhisselam evet müşriklerin çocukları da cennetliktir buyurdu. Sonra o iki kişinin sözlerini aktarmaya devam etti. Vücutlarının yarısı güzel diğer yarısı çirkin olan adamlara gelince Bunlar da hem iyilik yapmış hem de günah işleyen fakat daha sonra Allah tarafından bağışlanmış olan kimselerdir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.